Yakın yok dedi de Yakın yok dedi de ki ala man bu'ith bis-seif rahmeten alamin Amma ba'de. yolları ve nübüvvet menheci arasında İslam Devleti'nin kurulması. 1. Bölüm Geçtiğimiz yüzyılda kurulan ve hilafetin tekrar getirilmesi, şeriatın uygulanması, yeryüzünde dinin hakim olması için çalıştığını iddia eden yüzlerce hareket, parti ve grubun hepsinin de bunu gerçekleştirmekte başarısız kaldığını söylersek hiç de abartmış olmayız. İçlerinden çok azının, hakiki ya da şekli temkin aşamasına ulaşmasına ve bazılarının bazı şeriat hükümlerini yerine getirebilmeyi başarmasına rağmen bu yöndeki emellerin tamamı ancak İslam devletinde tahakkuk etmiştir. Öncesinde de sonrasında da minnet Allah'adır. Eğer bu hareketlerin haline bakacak olursak çoğunluğunun kendi önünü kapatan ya da tamah ettikleri o yüce hedefe kendilerini ulaştıracak olan tek ve gerçek yoldan kendilerini saptıran zorluklar ve engeller koyduğunu görürüz. Bu da kendilerini Allah'ın mükellef kılmadığı şeylerle mükellef kılmaları, Allah'ın kendilerine zorunlu kılmadığı şeyleri zorunlu kılmaları yoluyla olmuştur. Bazıları aşırıya gitme ve Allah'ın kendilerine farz kılmadığı şeyleri kendilerine farz kılma yoluna giderken bazıları da şer'i hükümlerden kaçma yolunu tutmuştur. Bu iki halde doğru yoldan, düzgün menhecden, ve dinin ikame edilmesinden uzaklaşmak demektir. Fasit zorunluluklar kendilerini mükellef kıldıkları şeylerin en barizlerinden biri de çalışmada türettikleri menhecilerdir. Bu menhecileri kendilerine komutanları, teorisyenleri ve alimleri koymuştur. Bazıları bunlara siyasi teoriler, hareketsel menheciler vesaire gibi isimler de koymuşlardır. Bununla amelleri ve hareketleri aracılığıyla kendisine ulaşmayı hedefledikleri neticelere ulaşabilmek için kendilerine dayattıkları zorunlu öncelikleri kastetmektedirler. Öyle ki, fehimleri ve hevaları kendisine ulaşılması istenen hedef olan, yeryüzünde Allah'ın dinini ikame etmeye ulaşmak olan, çalışmada tutulması gereken yollar ilham etmiştir. Bu teoriler ve varsayımları koymakla da kalmamışlardır. Dahası Allah'ın dininin ikame edilmesi açısından tutulması gereken yol kılmışlardır. Öyle ki onların bakışına göre gayeye ulaşmak için bunun dışında bir yol tutmak doğru olmaz. Bununla birlikte zorunluluk yolunu tutmuşlar. Kendilerini ve kendilerine tabi olanları güç yetiremeyecekleri, kendilerine farz kılınmamış şeylerle mükellef kılmışlardır. Böylece sapıklık üstüne sapıklıkları da artmıştır. Şüphesiz Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Bu varsayımlar dinin ikame edilmesi ancak aşamasal bir hedefe ulaşmak ya da herhangi bir başengeli aşmakla mümkün olur. Temeli üzerine kurulmuştur. İddialarına göre bu ya da o tahkik edilmeksizin tek ümmet adına bir hilafetin ve büyük imamlığın kurulması bir yana din ikame edilemez ve bir İslam devletinden bahsedilemez bile. Onların varsayımlarının arkasındaki en büyük sorun ise genel olarak tecrübe edilmeksizin doğruluğunun ispat edilememesi ya da geçersizliğinin açıklanamamasıdır. Netice, varsayıma uyarsa kanıtlanmış olur ve doğru bir teori sayılır. Teori, başarısının çeşitli koşullarda da tekrar edilmesiyle sabit denklik sıfatı kazanır. Öyle ki onun aracılığıyla herhangi bir fiilin neticeleri ya da herhangi bir durumun nereye varacağı tahmin edilir. Eylemin unsurları ve hali dengenin gerektirdiği şeyle uyumlu olursa işte o topluluğun afeti buradadır. Çünkü onlar varsayımlara doğruluğu ispatlanmış teoriler muamelesi yapmışlardır. Ya da başkalarının özel koşullarında doğru olduğunu zannettikleri teorilerine her halükarda, her zamanda ve her mekanda kendisiyle amel edilmesi gereken sabit dengeymiş gibi muamele etmişlerdir. Bedeli kanlar olan tecrübeler, insanları ya da bir kısmını ilgilendiren, hayatlarıyla alakalı tüm varsayımların, ya da teorilerin tecrübe edilmesinin tek yolunun varsayımların uygulanmasına itip neticelerin ortaya çıkmasını bekleyerek ve bu sonuçları kaydedip sonra da bu neticeleri aracılığıyla varsayımın doğru olup olmadığına hükmetme aracılığıyla kendilerini deneme alanı kılmaları hedefe ulaşmanın büyük bedellere mal olması demektir. Aynı zamanda eğer varsayım temelinden yanlışsa veya yanlış bir yolla uygulanmışsa ya da sırf daha önceden hesaba katılmamış, çıkarılması zor ya da imkansız olan bir değişkenin veya etken bir faktörün deneyime katılıvermesiyle doğasındaki etken faktörlerin karışıp birbirine girmesi nedeniyle geleneksel fizik ve kimya ilimleriyle ilgili olanlar gibi laboratuvar deneyimlerinin aksine olası büyük hasarlar verilmesi anlamına gelir. Bu laboratuvar deneyimlerinde ise deneyimin kuşatan ortamdan yalıtımı ve gerçeğe en yakın sonuçlara ulaşmak büyük oranda mümkündür. Hareketlerin teorisyenleri ve liderleri varsayımlarını alıp direk vakaya uyguladılar. Takipçilerini bazen de kendilerini deneyimin uygulanmasıyla mükellef kıldılar. Her biri varsayımını kendisine tabi olan insanlar üzerinde uygular oldu. O kadar ki her yer bu varsayımlar üzerine kurulu hareketsel tecrübelerle doldu. Bununla birlikte geçtiğimiz yüzyılda bazı ana tecrübelere tanık olundu. Bu tecrübelerden daha başka tecrübeler türedi. Böylece dünyada Müslümanların yayılmış olduğu, büyük alanlarda aynı anda onlarca deneyimin uygulanır olduğunu gördük. Dahası tek bir ülkede bile birçok deneyimle karşılaşıyorsun. Bu varsayımların sahipleri temelinde kendilerine karşı koymak için ortaya çıkmış tağut rejimlerle boğuştuklarından çok kendi aralarında boğuşuyorlar. Varsayımların kulları. Bu deneyimlerin sonucu hakiki manada bir felaketti. Öyle ki tağut rejimler tarafından milyonlarca insan kayda değer bir netice elde edilmeksizin öldürüldü. Hapsedildi ve yerlerinden edildi. Bunun ardında da akide ve menhecdeki bozukluğun yanında genellikle yanlış varsayımlar yatıyordu. Bu varsayımların sahipleri, kendilerine tabi olanları varsayımlarının doğru olduğuna Neticelerinin de garantili olduğuna ikna ederek Bunları vakaya uygulamaya çalıştılar Ancak aksine bu varsayımların sonuçları Büyük maddi ve beşeri hasarları aşıp Dinin kendisine kadar ulaştı Öyle ki istenen değişimin gerçekleştirilmesi için Zorunlu vesileler adıyla Dine bidatiler ve münkerler sokuldu Bazıları sonunda ümmeti halis tevhide götürecek iddiasıyla Allah'a şirk koşma yolunu tuttular Böylelikle ne dini ikame ettiler ne de dünyaları kaldı. Eğer bugün de sahayı gözlemlersek başarısızlığın ispatlanmasına, ümmetin başına felaketler getirmesine ve hepsinden önemlisi İslam dininin aslına ve hükümlerine aykırılığının açık olmasına rağmen çok insanların kendisine Allah dışında tapılan bir ilah edindiğini, hareketlerin etrafında toplaştığı, bireylerin kendisi adına taassupçuluk yaptığı, Vela ve bera'nın kendisine dayanılarak kurulduğu bu bozuk varsayımların pek çok olduğunu görürüz. Yoksa dost doğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı İmam Taberi rahimeullah Allahu Teala'nın şu halde yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer yoksa dost doğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı? Mülk 22 kavlinin tefsirinde şöyle demiştir. Zikri yüce olan Allah Ey insanlar, yüzü koyu sürünerek önündekini, sağındakini, solundakini görmeden yürüyen mi daha doğru yürür, yol üzerinde daha istikametli ve doğrudur, yoksa düzgün bir şekilde yürüyen mi, Dost Doğru yol üzerinde ayakları üzerinde yürüyen kişi mi, Dost Doğru yol üzerinde bir eğrilik olmayan yol, taberi tefsiri. Yani önündeki yolu görmeden yürüyen bir kimsenin hiçbir eğriliği, engebesi olmayan bir yolda, Dos doğru yürüyen kişiden daha düzgün yürüyor olması tasavvur edilemez. Birinci kişinin daima yolu kaybetmesinden korkulur. Ancak diğerine Allahu Teala kudretiyle etrafındakileri görmesini lütfetmiştir. Aynı şekilde o kendisini ancak doğruya götürecek, doğru bir yol üzerinde yürümektedir. İslam devleti ile grupların, örgütlerin, mürtedleri ve sapıkları arasındaki fark da işte böyledir. Hak ehli, bir adamın şer'i hükmünü bilmeden o adımı atmaz. O adımın meşru olduğundan, kendilerini dinin ikame edilmesi yolundaki gayelerine ulaştıracak olmasına ilaveten cennete kavuşturacak olan dost doğru yoldan çıkarmayacağından emin olmadan onu yürürlüğe koymazlar. Dalalet ehli ise komutanlarının kendilerine çizdiği yola yüzük oyun atılır ve ondan başka yolu görmezler. O yolda bir eğrilik görmezler, o yoldaki engelleri de görmezler. Bu nedenle geçetin bir engelle karşı karşıya gelirler ya da kendilerini dost doğru yoldan uzaklaştıracak bir şekilde sapıtırlar. Sonraki bölümlerde Allah'ın izniyle İslam devletinin Allah'ın lütfuyla izlediği ve Allah'ın kendilerini arzında nüfus sahibi kılmasına vesile kıldığı nübüvvet menheciyle bu yollar arasındaki farkın ortaya çıkması için dalalet tehlinin dini ikame etmek, şeriatı hakim kılmak Hilafeti döndürmek için sarf ettikleri sözde çaba yollarına örnekler sunacağız. Alemlerin Rabbi Allah'a hamda olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Bu makale İslam Devleti'nin resmi dergisi Rumiyah dergisinin 7. sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Duayı silah İzzet yok dedim ben cihattan gayrı İzzet yok dedim İzzet ben cihattan gayrı İim kapısısda benim yılları dinedim haye Soğum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dedi de cihattan gelir Yakın yok dedi dediğinde...